Furkan Suresi Necim 96 Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna, kullarına Furkan'ı indiren ne cömerttir, ne bol bol nimet verendir. Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan, hiç çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan, ...ve her şeyi oluşturup sonra da onları bir ölçüye göre ayarlama yapandır. Kafirler ise onun aslarından bir şey oluşturamayan, kendileri oluşturulmuş olan, kendileri için zarar ve yarara gücü olmayan... ...ölüme, hayata ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. Ve kafirler... Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimseler, bu Kur'an, onun Muhammed'in uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Ona başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar, kesinlikle haksızlık ettiler ve asılsız bir iddia getirdiler. Ve o Kur'an, yazılı duruma getirilmiş öncekilerin masallarıdır. Şimdi de o sabah akşam sürekli kendisine okunmaktadır dediler. De ki onu göklerdeki ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir. Ve inkar etmiş olanlar bu ne biçim elçi ki yemek yiyor, sokaklarda yürüyor. Ona bir melek indirilseydi ya. Böylece onunla beraber bir uyarıcı olur. Yahut kendisine bir hazine bırakılsaydı veya meyvesinden yiyeceği bir bahçe olsaydı ya dediler. Bu şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, siz yalnızca büyülenmiş bir kişiye uyuyorsunuz da dediler. Senin için nasıl örnekler getirdiklerine bir bak. Artık onlar sapmışlardır, hiçbir yola da güç yetiremezler. Ve andolsun biz öğüt almaları için her şeyi çeşit çeşit şekillerde anlattık. Ama insanların çoğu sadece iyilik bilmezlikte dayattılar. Şayet bileseydik biz elbette her kente bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere itaat etme. Ve hurkan ile Onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap, uğraşıver. Öyle cömerttir ki o, Dilerse sana hazineden, onların dediği bahçeden daha hayırlısını, Altından ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için saraylar da yapar. Aslında onlar kıyameti yalanladılar. Biz ise kıyameti yalanlayanlara çılgın alevi hazırladık. O çılgın alev onları uzak bir yerden görünce onun öfkelenmesini ve uğultusunu işittiler. Ve elleri boyunlarına bağlanmış olarak cehennemden dar bir yere atıldıkları zaman oracıkta ölümü isterler. Bugün bir ölüm değil, birçok ölüm isteyin. De ki karşılık ve gidilecek bir yer olarak bu mu daha iyidir? Yoksa Allah'ın koruması altına girmiş kişilere söz verilen sonsuzluk cenneti mi? Onlar için orada temelli olmak üzere diledikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin yerine getirilmesini üstüne aldığı bir vaattir. Ve o gün Rabbin onları ve onların Allah'ın aslarından taptıkları şeyleri toplar da, siz mi saptırdınız su kullarımı, yoksa... Kendileri mi o yolu kaybettiler der. O sahte ilahlar dediler ki, Tüm noksanlıklardan arındırırız seni. Senin aslarından yardım eden, yol gösteren ve koruyan yakınlar edinmek bize yaraşmaz. Ama sen onları ve atalarını öylesine nimetlendirdin ki, Öğütü, kitabı terk ettiler ve değişime yıkıma uğramaya giden bir topluluk oldular. İşte taptıklarınız sizi söylediklerinizde yalanladılar. Artık geri çevirmeye ve bir yardıma güç yetiremezsiniz. Ve sizden kim şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yaparsa biz ona büyük bir azabı tattıracağız. Biz senden evvelde sadece kesinlikle yemek yiyen, çarşılarda yürüyen elçilerden gönderdik. Ve biz sizin bir kısmınızı bir kısmınız için saflaştırmak için sıkıntı malzemesi yaptık. Sabediyor musunuz? Ve senin Rabbin çok iyi görendir. Necim 97 Bize kavuşmayı ummayanlar da bizim üzerimize melekler, doğal güçler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar... ...kendi işlerinde büyüklüklerine inandılar... ...ve büyük bir azgınlık yapmak suretiyle... ...azgınlaştıkça azgınlaştılar. Melekleri görecekleri gün... ...işte o gün günahkarlara hiçbir müjde... ...sevinçli haber yoktur. Ve o kavuşmayı ummayanlar... ...yasak edilmiştir, yasak derler. Ve biz, bize kavuşmayı ummayanların... Amelden her yaptıklarının önüne geçtik de onu saçılmış toz zerreleri durumuna getiriverdik. Cennet asabı o gün kalacak yer açısından çok iyi, dinlenecek yer bakımından da daha güzeldir. Ve o gün gökyüzü bulutlarla yarılır ve melekler, ışın, radyasyon ve meteorlar ardı arkasına indirilir. İşte o gün gerçek hükümranlık Rahman'a yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a özgüdür. Kafirler Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler içinse o pek çetin bir gün olmuştur. Ve o gün şirk koşmak suretiyle yanlış kendi zararına iş yapan o kimse ellerini ısrarak eyvah! Keşke elçiyle beraber bir yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falancayı iz bırakan bir önder edinmeseydim. Hiç şüphesiz bana geldikten sonra... ...beni öğütten, kitaptan o saptırdı. Ve şeytan insan için bir rezil edenmiş der. Elçi de... Ey Rabbim! Hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı mehçur... ...yani... ...terk edilmiş bir şey der dedi. Ve işte böyle, ...biz her peygamber için, ...günahkarlardan bir düşman kılmışızdır. Ve yol gösteren ve yardımcı olarak, ...Rabbin yeter. Kafirler, ...Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, ...Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi de dediler. Biz, onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan vahyettik. Onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. O yüzleri üstü cehenneme toplanacak olanlar işte onlar yerce en kötü Yolcada en sapık olanlardır. Necm 98. Ve andolsun ki Musa'ya kitabı verdik, kardeşi Harun'u da onunla birlikte yardımcı destekçi verdik. Sonra da hadi ayetlerimizi yalanlayan o topluma gidin dedik. Sonunda da ayetlerimizi yalanlayan o toplumu parçalayıp yok ettik. Biz Nuh toplumunu da elçileri yalanladıklarında suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir alamet gösterge yaptık. Ve biz şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlar için çok acı veren bir azabı hazırladık. Adı, Semud'u, Res asabını ve bunlar arasında daha birçok kuşakları da. Ve biz onların hepsine örnekler verdik ve hepsini kırdık geçirdik. Ve andolsun bunlar bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye gittiler. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Tam tersi. Bunlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktaydılar. Necm 99 Seni gördükleri zamanda bu mu Allah'ın elçi olarak gönderdiği? Şayet tanrılarımıza inanmakta direnmeseydik, gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diye seni alaya almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ve onlar yakında azabı gördükleri zaman kimin yolca daha sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını, tutkularını kendine tanrı edinen kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? Peki onun üzerine sen mi vekil oluyorsun? Yoksa sen Onların çoğunun gerçekten vahye kulak vereceğini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Aslında yol bakımından daha sapıktırlar, şaşkındırlar, aşağıdırlar. Necm Yüz Rabbinin o gölgeyi nasıl uzatmış olduğuna bakmadın. Dileseydi onu Elbet Hareketsiz De Yapardı Sonra Biz Güneşi Ona Delil Yaptık Sonra Da Onu Kolay Bir Çekişle Kendimize Doğru Çektik Ve O Sizin için Geceyi Elbise Uykuyu Da Rahatlık Yapandır Ve O Gündüzü Yayılış Yapandır Ve O Rüzgarları Rahmetinin Önünde Müjdeci Olarak Gönderendir ve biz ölü bir beldeye can verelim oluşturduğumuz nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Necm 101 ve o iki denizi salı verendir. Şu su tatlı ve susuzluğu giderici, şu da tuzlu ve acıdır. Ve o Aralarına Bir Engel Ve Yasak Koyandır Ve O Sudan Bir Beşer Oluşturup Sonra Ona Bir Soy Ve Evlilik Sebebiyle Akrabalık Oluşturandır Ve Senin Rabbin Her Şeye Güç Yetirendir Onlar Da Allah'ın Aslarından Kendisine Yarar Sağlamayan Ve Zarar Vermeyen Şeylere Tapıyorlar ve o kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişi, Rabbinin aleyhine arka çıkandır, kullarını saptırmak için çalışandır. Ve biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece ve sadece Rabbine doğru bir yol tutmayı Dileyen kimseler istiyorum Ve sen Ölmeyen daima Diri olana güvenip dayan Ve onun övgüsüyle birlikte Tüm noksanlıklardan Arındır Kullarının günahlarından Haberdar olarak o ölmeyen Daima diri olan Yeter O daima diri olan Gökleri Yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik Kur'an'dır. Yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Haydi, sen bunu çok iyi bilene sor. Ve onlara, Rahman'a yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a boyun eğip, Teslimiyet gösterindendiği zaman Yarattığı bütün canlılara Dünyada çokça merhamet eden Allah da neymiş Senin bize emrettiğin şey için mi Boyun eğip teslimiyet göstereceğiz dediler Ve bu boyun eğip Teslimiyet gösterme emri Onların nefretlerini arttırdı Necm 102 Gökte burçlar yapan Onların içinde bir kandil ve aydınlatıcı bir ay oluşturan zat Necomet'tir. Ve o öğüt almayı veya kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödemeyi dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir. Ve Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları öyle kimselerdir ki onlar... Yeryüzünde alçak gönüllükle yürürler Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman Selam derler Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları Rablerine teslimiyet göstererek ve kulluk görevlerini yerine getirerek gecelerler Ve Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kulları, Rabbimiz, cehennem azabını bizden sal, doğrusu onun azabı daimi bir değişim ve yıkıma uğramaktır. Orası cidden ne kötü bir karargah, ne kötü bir ikametgâhtır derler. Ve Rahman'ın kulları harcadıklarında savurganlık etmezler, sıkılık da etmezler. Ve bu ikisi arasında bir denge olmuştur. Ve işte Rahman'ın kulları Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. Ancak hak ile öldürürler. Zina da etmezler. Ve kim bunları yaparsa günahla karşılaşır. Kıyamet günü azabı kat kat olur. Ve orada alçaltılarak sürekli olarak kalır. Ancak tövbe eden, iman eden ve salihi işleyenler bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ve her kim tövbe eder ve salihi işlerse kesinlikle o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ve Rahman'ın kulları, Yalan yere tanıklık etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman, Saygın bir şekilde geçerler. Ve Rahman'ın kulları, Kendilerine Rabbilerinin alametleri, Göstergeleri hatırlatıldığında ise, Onlar üzerine sağırca ve körce davranmazlar. Ve Rahman'ın kulları, Rabbimiz, Bize eşlerimizden, ve bizden sonraki kuşaklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler hibe et, bağışla ve bizi Allah'ın koruması altına girmiş kişilere önder kıl derler. İşte Rahman'ın kulları sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarında orada sonsuz olarak kalacaklar olarak ödüllendirilecekler Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır Orası ne güzel bir karargah Ve ne güzel bir hikametgâhtır De ki Ya karışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki de siz Kesin kez yakarmadınız Yalanladınız Artık yakarmama Yalanlama Sizin ayrılmazınız olacaktır Kendinizi bu durumdan kurtaramayacaksınız.